302. konu, Ebu Leheb'in kizi Dure'nin Medine'ye hicret etmesi, Hz. Peygamber'in amcalarından Ebu Leheb'in kızı Dure hicret ederek Medine'ye geldi ve Rafi bin el-Mualla ez-Züraki'nin evine misafir oldu, daha sonra Beni Züraik kabilesi onun yanına gelerek, sen Allah'ın, hakkında Tebbet suresini indirdiği Ebu Leheb'in kızısın, dolayısıyla hicretin sana hiçbir yarar sağlamayacaktır, dediler.